Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz manevi ticaret. Ticaret alıp satma gibi bir şey oluyor. Satana bayi denir. Arapçada bey şira deniyor buna. Alma satma anlamına geliyor. Satıcıya bayi denir. Alana da iştira kökenden geliyor. Müşteri deniyor. Maddi ticaretler dünya hayatımızda tabi sınırlı bunlar. Tabi bu da lazım insanlar dünyada. Bunsuz da olmaz. Yanlışı bilmemiz gerekiyor ki dünya ticareti ruhumuz bedenden ayrıldığı anda her şey bitiyor. Her şey bitiyor anında. Mânevi ticaret ise elhamdülillah kabreye gidiyor, mahşereye gidiyor, kişiye yardımı oluyor. Nedir bu mânevi ticaret? Allah-u Teala bize bildiriyor Saf Suresi elhamdülillah ayet 11'de Ya <Gülüyor> ey el-lezina Ey iman edenler, ey müminler. Baz ayetler ya eyü'n-nasi diye başlıyor. O bütün insanları kapsıyor. Ne gibi onlar imanla ilgili konularda. Fakat burada ise Allah Teala buyuruyor bizlere ya ey الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ey ima eden mü'minler ima edenler Buradaki ya uyarı tenbih yani Mevla buyuruyor mü'min kullarım bu yönen dikkat buyurun bakalım arkadan ne gelecek Allah'a ters şimdi soruyor El edül lüküm ala ticaretin Ey mümin kullarım sizlere bir ticareti bildireyim mi? Tüncü hüküm min azabin elim bu öyle bir ticaret ki sizlere Mevlam buyuruyor azab elimden kurtaracak bir ticaret Azap yani ceza çekme işkenceye benzer bir şeyler yani azap. Elim çok acı azap. Bu nedir? E, Tabi cehennem azabı muhtemelen. Cehennem azabı gerçekten cehennem azabı hiçbir şey benzemem muhtemelen. Cehennem azabı. Ölüm yok cehennemde. Acıkmak var Yemek yok. Hararet var, su yok. Evet, su var ama de var. Hamim'in gasa, kristin suları var cehennemde. Orada kaynayan cehennem suları var. Yiyecek var. Zevkum ağacı var. darı ağacı var. Orada. Ateş, diken bunlar var cehennemde. Yani cehennemde bir an kişi kişilerde rahatlık verilmiyor tabi arada. Bunun için işte bizi o cehennemin elim azabından kurtaracak bir ticaret. Alışveriş yani. Allah buyuruyor. Bunu sahabe vereyim mi? Tabi elhamdülillah. Evet ya Rabbi buyur diyoruz biz de. Bekliyoruz. Allah tarafından şimdi bizlere. Nedir bu? Önce Tü'minûne billahi ve resûlihi Önce Allah'a iman, Resulullah'a iman bence. Bir kimse iman etmeden, her ne kadar bir amel işirse bile, kişinin hesabını alamıyor muhteremdür. Bazı derler, işte Filan Efendi'nin imanı kafir ama, insanlar şöyle yapmış, böyle yapmış. Gerçekten iyilik yapmışsa, onun ashabı dünyada almıştı dünyada. Ama cennete girmeleri haram oluyor ehli iman olmayanların. <gülüyor> Hadis Cadir bir hadisleri bizlere bildiriyor. Uğud savaşı ile ilgili olarak. Hadis hem bu halim içinde şerif. Bir kimse diye Resulullah'a gel Uhud savaşı esnasında. Uhud savaşı da gerçekten e, çok kritik bir savaştı. Müslümanlar savaşı kazanmışken, okçuların yerine terk etmesi nedeniyle savaş tersine döndü. Bir kargaşa karmaşa oldu. Yani savaşın en kritik bir anında bir kişi Peygamberimize geliyor. Burada Ettenim Rejül'ün isim vermiyor burada. Hadışah'da bunun Medine'den Amur diye biri olduğunu söylüyorlar. Hakkale, Ya Resulallah gelen kişi u savaşı esnasında hem de savaşın en kritik anında yani kimisi görmedi bir anda o gelen şöyle diyor Peygamberimize Ya Resulallah Allah bu katili, ev üstü mü? hemen savaşa gireyim mi? Savaş çok kritik. Resulullah'ın muazzam saldırı yapıyor. Her tane sarmalıkla hesaplı hesa hesa almış. O anda Ya da hemen savaşa gireyim mi? Ev üstü mü? Önce Müslümanım olayım. Yani Müslüman olmakla bir arada bir zaman geçmesin. Fekh'a aleyhisselam, Eslim, Sümekat'i. Bak da yani. Ne bu aleyhisselam adetleri? adetleri? Eslim, önce Müslüman ol Sümme katil, ondan sonra savaşa girmedi. Bakın. Böyle bir anda, kırdık anda bile önce İslam Müslüman dedi. Fe Eslim'e hem adı iman etti orada. Yani Kerem'in şahidi getirirdi, hem iman etti. Sümme katele, hemen savaşa girdi, Fekut ile ve oradaki hem de öldü şehit oldu. Bakın. ...şehit oldu... Ve Aleyhisselatü Vesselam... ...Pegambemiz o hakkında şöyle buyurdu... ...savaş sonunda... ...amile kalilen ...amile az oldu... İbadet az oldu... ...ve ücreti kesilen... ...ama eclis sahibi çok oldu... ...amile az oldu... ...hiç namaz kılmadı... ...şemekin isim ...Müslüman oldu... ...hemen savaşa girdi... ...ve şehit oldu... ...hiç namaz kılmadı... Ama namazı farz olmadı ona. O anda bir namazı geçmemiş, özeren geçmemiş. Namazıysa farz olmadı. Hemen cihada girdi, savaşa girdi, şehit oldu. Peygamber şa buyurdu, az ameli oldu ama çok ecir aldı buyurdu. Demek ki bu anı şey bu şunun için sıra azettim. Her şeyin başı önce İslam. İslam. Onun için buyuruyor Rabbimiz Önce Allah'a iman cennet şahane İman tabi diğer şartları da vardır ama iman şartlarının zirvesi başı nedir? Allah iman cennet şahane Allah'a iman ne kadar kişide kuvvetli olursa yakın denir buna yani hiçbiri kuşkusuz kişinin kalbinde, gönlünde, damarına yerleşirse Allah emanet olunca o kadar kulun da makamı Allah katında üç ölü Tabi şu alem boş değil. Şu alem boş değil muhtemelenler. Bir sınıfta öğretmen olmasa e, sınıf alt üst olur. Bir evde ana baba olmasa çocuklar tek başına kararlarsa yapar yapar yaparlar. Yani bir ev, bir sınıf, e, küçük bir birlik eğer başlı olursa kargaşı olur, kaos olur, tartışma olur, karışıyor gider. Mesela e, trenler çalışıyor, e, uçaklar çalışıyor, vapurlar çalışıyor. Ama eğer bunlar bir merkeze bağlı olmasalar her istasyon müdürü kendi başına buruk olsa, tren oradan kaldırırsa ne olur? Çalseyebilir, çarpışır bunlar hatırlayanlar. Demek ki ne gerekiyor? Bunlar bir merkezden yönetilmesi gerekiyor. E dünya nedir? Dünyamızda bir gemi işte dünyamızda. Uzay gemisi dünyamızda. Boşlukta. Dönüyor ve geziyoruz, uzaya geziyor. Güneş de yörüngesinde dönüyor geziyor. Yıldızlar, e bunlar başı, başı Kim bilir kaç milyar yıldan beri şu alemde bakın yani bir denge düzen var değil mi? Her şeyi denge düzen var. O kadar ki mesela bir çekim gücü var. Tamam dünya boşlukta duruyor, düşmüyor neye? E güneş çekiyor bunu. Ama bu çekim gücü var ama bu çekim gücü o da bir dengeye bağlı ama. O da başıboz değil. Eğer güneşin çekim gücü daha kuvvetli olsa dünya daha kenarını çeker. Denizler buhar olur gider. Hayat alma. Yani. Yana bakın değil mi? Her birin bir yörüngesi var. Belli bir yeri var. Böyle. Arada bir çekim gücü var. Bu da bir denge disipline bağlı var. Hava bile, atılacağı hava tabakasında bile e, bazı gazlar daha hafif. Onlar üstü çıkıyorlar. Bazı daha ağır. Altta oluyor onlar. Mesela kavun döştüğü gazı hafif olsa, yukarı çıksa ne olur? Hayat olmaz. Bitki olmaz işte ya. Bitki olmaz mı? Bakın değil mi? Yani atmosferdeki hava gaz sisteminde her şeyde ki bedensiz yapımızda organlarımızda, sistemlerimizde her şeyle bir denge var, düzen var, çekim var, itme güçleri var, organize var. Bunu yapan bir Allah acil-i Allah bir Celal-i böyle. Her şeyi bilmesi gerekiyor. Her şeyi görmesi gerekiyor. Eğer karıncanın midesini bilmese Allah'a şey ilah olamaz. Karıncanın kalbini yaratan, onun üstünün, üstünün yaratan Mevlamızdır. Bütün alemin Allah Rabbi'ye. Önce Allah iman Celleşte İmanın selamı zirmesi bu işte var. Allah iman cenneşlâhü. Allah iman kul da ne kadar kuvvetlenirse o Allah'a bağlanır. Allah sever. Neden? Kul anlar ki Allah'tan başka her şey boş geçici her şey. Biz O yarattı. O bir dünyaya gönderdi. Dünyaya çıplak geldik. Yine gün gelecek Mevlamıza çıplak döneceğiz. Önce Allah'a iman edeceğiz. Mevlamayı sevmek. Sonra ve Allah Allah'ın resulü, peygamberine de iman. Burada imanın iki temel ikisi burada bildiriliyor. Peygambere iman. Çünkü peygambersiz Mevla bulunmak mutlaka. Kul o zaman hayal evhamda haşa Rabbini arar. Kul ya delir, çıldır ya sapıdır o zaman. Kul. İşte peygamberimiz bir önderdir, numunedir, örnekti peygamberimize. Önce Allah yaman, peygamber yaman, allah Teala'yı sevmek, Peygamberin arasamasını sevmek, onlara bağlanmak. Sonra, ticarettir bu yana. Ve ticahidune fi sebilillâhi Allah yolunda cihat. Önce iman böyle. İman. iman kuvvetendir şey Allah'a bağlanır. Allah'ın dinine bağlanır. Kul Allah'ın dinine sahip çıkar. Hakdına kişi sahip çıkar. İşte Mevla buyuruyor. Ve tücahidune ve cihat edersiniz. Nasıl cihat olacak? Fi sebilillah Allah yolunda Yalnız Allah için olacak nefis, mal, şube karışmıyor. Sırf Allah'ın dinine hakim kılmak için, insanları Allaha getirmek için, İslam'ın tebliğ için Allah yolunda anı yani cihat. Yine Ad-ı Şerif Tirmiz'den, uzun Ad-ı Şerif'te birkaç şey okuyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Resul-i emre İslam'ı. İşin başı İslam din. Ve amudu essalatü ve bu İslam'ın da direği namaz. Ve zivetü en el İslam'ın da en yüce, yüksek noktası da zirvesi nedir? Allah yolunda cihat etmek. E, cihat ne kelime anlamak geliyor. Cihad, ced kökenden geliyor ki, ced gayret. Nasıl gayret ama? Kul elimden gelen her şeyi o yola harcamak. Kul kendini zorlamak. Efendim işte yeter değil. Allah yolunda bu anlamı verir cihad. Kul gayretini sonuna kadar tüketmek gayretini. E bunu dünyada yapıyoruz, bunu dünyada cemaatimiz. Bir genç öğrenci daha beyin hücreleri gelişme noktasında zavallı öğrenci durmadan sınavlara giriyor. Yani ben ona acıyorum az cemaatimiz. Ne demek sınav? Yani zavallı öğrenci hayatın belki bir yılda kaybediyor. Bir saatlik sınavda. O streste, o gerilimde. Bütün sinir sistemi gerilimde dolaşım sistemi gerilimde kalp gerilimde şey. buna genç yararlı dayanamazlar yani bu sistem mı bir sistem bu şekilde böyle. genç yararlı durmadan sınava sınava sınava sınava böyle şey. gerilimler geril, gerilimler bu şekilde bunlara bunun için yine esnaf mesela bir ara satayım diye tabi gayet ediyoruz böyle şey bir de Allah yolunda cihattadır cihatı bu işte Allah yolunda gayretimizi gücümüzü sonuna kadar kullanmak biraz kendimizi zorlamak biraz kendimizi birazdan bir de burada fi sebilillah geliyor sırf Allah için ceneşte bir gün Hazreti Efendimiz Meydan Düştü'nde ulaşırken İslam düşmanı bir Yahudi ile karşılaşıyorlar. Yahudiler hep de tabi karşı da bazıları daha aşırı darınlıyor bazıları. İşte Yahudilerin aşırılarından biri hastalığıyla karşılaşınca medyanın dışında o zaman hastayla genç olduğu için Yahudi onu gözüne kestiriyor. Ben bunu tane yakaladım diyor. Yani buna benim işini bitirin diye. Hazreti saldırmak istiyor. Tabi o da kılıcı varmış yanında, Hem de kılıcını çekiyor. Bunlar bir kıl savaşına başlıyorlar. Hazreti Ali'ye hiçbir savaşa yenilmemiş. Hiçbir savaşa yenilmemiş. Ama sonra şehit oldu tabi. kader öyleymiş. Hazreti Ali Allah'ın izniyle şahaneyi Yahudi yere düşürüyor. Yahudi sırf yere düşüyor. Ayada kayıyor, düşüyor. Hazreti Kılıcını şöyle bir dayıyor. Diyor ki ya diye. Bak önce sen bana saldırdın. Ben kendimle savunmaya kalktım. Allah bana yardım etti. Ben seni yere düşürdüm. Bak kılıcın bir tarafa fırladı. Şimdi seni müsehmezse şu anda diyor. Ama ben öldürmeden almıyorum diyor. Gel ne olur diyor. İslam'a gel. Bunun hakkın olduğunu biliyorsun. Rabbimiz bir Cenab-ı Peygamber'i tasdik ediyor. İslam'a gel. Hak din Allah dinine gel. Bak karış olalım diyor. Hasre bunu İslam böyle davet ederken bu Yahudi aşırı İslam düşmanı olduğu için artık dar bunun asabeyiyle dokunuyor. Tepki uyandığı de Bu defa Yahudi ...bu Ali beni hemen öldürüversin diye... yattığı yerden hastayla yüzüne tükürüyor. Şap diye tükürüyor yüzüne. Yani kızsın da... ...hem beni öldürüversin bir anda diye. Ali çekmeyen fazla diye. Tükürür de tam hastayla yüzüne geliyor. Şap diye yüzüne geliyor. Tabi bir insandır. beşler önce bir kızıyor. Şimdi tefi geliyor. Ama yadi bırakıyor. Bırakıyor, şekerler çekiliyor... Başta ilahe yukur illa diye hem o şeyin siliyor Yahu yahu terden bakıyor. Allah Allah bu kızı beni öldürmesi lazımken bu hiç bir tepki yapmadı. Beni bıraktı. Bak lavlu okuyor kendi kendine. Soruyor Ali. Niye sen beni öldürmedin? Ben bunu tükürdüm diyor. Beni öldür diye. Bakın cevap şu cevabı veriyor. Ben Allah için öldürecektim diyor. Allah için öldürecektim ben seni diyor. Ama yüzüme tükürünce o anda araya nefsim karıştı diyor. Nefsim bir kızı değil, nefsim odaya karıştı diyor. O anda ben seni öldürseydim, o zaman ben seni nefsim adına öldürmüş olurdum. Allah işi şey oldu olmaz diyor. Ama diyor ta ki ne gibi kızma, duygum bir sakinleşsin, bir normalleşeyim, kendime geleyim diyor. Olsa işini başı başta geleme Bakın Ali kılıç altında imana gelmeyen yağı diyor, Hassaylen bu süre karşılığında İslam'ın gerçek anlamını, manasını anlıyor. Oturuyor Ali, ben yanlış oluyormuşum diye. Ben Müslüm hocam diye. Orada elhamdülillah İslam'a geliyor Ali Cemaatimiz. İşte sahabelerin çalışma sistemi bu ile Ali Yani öldürülmek savaşlarda bile öldürmek değil, bir insan kazanmak çünkü o dönemde kazanılan bir insan kıyamete kadar büyüye büyüye çoğalıyor tabi. O kazanılan kişinin tabi eşi var, e, çoğu çocukları var, torunu var. Gelecek nesi var kıyamete kadar? İslam böyle kurulacak alı cemaatimiz. Allah yolunda başka bir amaç olmadan sırf Allah'ın dinini hakim kılmak için karşı İslam getirmek için bir cihat. Bu tabi zamana göre, koşullara göre farklı oluyor. Mesela Mekke döneminde kılıç yasa Müslümanlara ne vardı? Dil ile, sözle davet vardı. E günümüzde elhamdülillah tabi sözle de var, yazıyla da var, ile de var. Demek ki ne yapacak Müslümanlar? Bulunduğumuz ortam koşullar içerisinde ne yapabiliyorsak, Bunda hepine yer alanıp İslam'a çalışmamız gerekiyor azametle. Allah Celle benim Allah işte anlamına geliyor. Yani illa benim grubuma gelsene değil. Yeter ki bir insan İslam'a gelsin. Allah'a beni iman etsin. Alnını secdeye kursun. Müslüman olsun. Budur Allah ın ın budur. Bu Allah'ın cihat mıdır? Bu cihatta ne olacak melambürüyor. Bi en وَاَنْفُسِكُمْ Malınızla canınızla Allah tarafı buyuruyor. Yani gereğinde önce, burada önce bakıyorum mal geliyor burada. Önce mal şart ama ya. Malsı olmaz. Eşli dönemde bile yine bir kılıç alması gerekiyor. Ok kalk alması gerekiyor. a alması gerekiyordu. Böyle parayla olur. Tabii günümüzde de Mevlam buyuruyor. Bir envaletkün önce malınızda cihat mal yani Allah yoluna mal vererek cihat ve hoşykün tabi gereğinde canı da Allah yoluna vermek canı da. Bir kimse Allah yoluna cihat ederken yani bir Müslümanın davete gidiyor mesela bir akrabası var ki emsire rahim yapmaya gidiyor, e, teyzesine gidiyor ama e, teyzesi kız açı saçık, abdest namazı bilmiyor. Şimdi bu kişiyi tercihini ziyarete giderken ne netice bu kişi? Hem Sile Rahim tercihine hem de inşallah işte teyzemin kızını, oğlunu işte damadı kim varsa onlar inşallah İslam'ı davet edeyim. İslam'ı anlatayım onlara. Kişi bu yöneticilerine çıktı mı o kimse yolda artık fisebille oluyor. Bir kimse Allah yolunda giderken Aya bir taşla çarpsa da, kişi bir sürtse şöyle, düşmese bile, ki sen bir sendenese. Ama kişi kızmaman şartıyla, ona veren büyük ecir veriyor. Bir kimse Allah yolunda giderken, orşivini gayet ederken, bir diken bassa ayağına, eline bir diken bassa, bir elçin kanasa manasa bile, hep bunların eri sıvapları çok muazzam bir şey. Bir terör süredir, bu uzunca geliyor da tabi konuya girmeyeceğim. Hatta bakın kral cemaatimiz bir kimse Allah yolunda uğraşırken dini işe uğraşırken aç kalsa biraz. Böyle. Yanına bir şey al, yiyecek almamış. E, yolda bir şey de bulamadı da aç kaldı da biraz. Allah yolunda o niyete gidiyor bir yere ama. Ya da sus kaldı kişi ne kadar açlık çekti onun Allah'ın sahabını veriyor. Bak, ne kadar sus onun Allah'ın sahabını veriyor. Yani şu güzel Mevlamı der, Allah böyle diyor. Der. Yoksa Allah hata dilesen Mevlam ki ne kendisi yapar böyle. Ama Rabbim kuluk Allah sebep kılıyor. Mesela zekat da buna benzer bir şeydir. Böyle şey. Allah kulun birine mal veriyor. Emir diyor. İşte 40'a buna ver diyor. İman da bunun gibidir. Allah nasıl bir imanına bizlere. falan bize emir diyor. Bu imanda zekatını verin Mevlam'da herkese. Yani der insanlara da kurtuluşa çağırmamız gerek cemaatimiz. Bugün Hristiyan dünyasına baktığımızda zavallı Hristiyan alemi azı Yani Hristiyanlığın bir tek meşruiyeti var. O da pazar günlerin kutsal günleri. O değişmedi. Hristiyan tepki var. Böyle. Hristiyanlığın bu pazar günlerinden kutsal günleridir. Onun dışında ne varsa hep değişiyor onlarda. Adları inci. Eline kitapların böyle. İnsanların yazdığı hikayeler, mektuplar, şunlar, bunlar. Böyle. Yani siyer olayları. Karımakarış bir şeyler. Bugün Hristiyan dünyasında bakınız kilisleri bomboş. E, Hristiyan bugün teknoloji ilerlemiş bilimde demişler. İnce onlara tabi tatmin edemiyor. Boşluk var. Ne yapıyor bu sefer zavallılar? O manevi boş yol dolduramayınca nefsani duygulara gidiyorlar bu sefer. Maliye boşluk var. Haşa, Hüseyin Allah'ın oğlu diyorlar. E, mübarek insan ya. Aslan yoluyla aslan olur mu Harika. Hem de öldürüldü şama gerili diyorlar. Haş Allah olduğunu kurtaramıyor. Haş o kendini kurtaramıyor. Eziliyor, büzülüyor, çanımı aslade giriliyor haş onlara göre. Ya böyle değil mi var cemaatimiz? Bugün ne bir yurttan dünyası? onları inciye tatmin edemiyor. Bu defa tabii nezzenin duygular, işte alkol. Tabi yetersiz kalıyor zamanla Uyuşturucular yetersiz kalıyor. cinsel ilişkiler, kadın erkek arasında çırç çıplaklıklar, o da tabi zaman yetersiz kalıyor. Nefis doyumsuzdur nefis. nefis doymuyor. Nefis doyumsuzdur nefis. Bu sıra cinse ortaya çıkıyor. Ahlata çıkıyor. Ne yapıyor zavallar değil mi ya bakınız? Kendileri ülkelerinde kiliselerine girecek bir Hristiyan bulamıyorlar da ya Türkçe, şey Arapça İngilizce bastırıp İslam diyemden pazarlama çalışıyorlar. Ne şekilde ama rüşvet ile arasından dolar köreka. Rüşvet evvel şey. Ne <Gülüyor> bir demek bize burada. Sizleri azabı elimden kurtaracak. Bir ticaret. Eylem buyuruyor. Bunu size bildireyim. Neydi bu? Önce Allah'a emanet olun. Resulullah'a emanet Ondan sonra Allah yolunda Allah'ın dinini hakim kılmak için, yaymak için, İslam cemaatini çoğaltmak için mal ile can ile cihat. Mesela bir kimse bir görüş, işte arkadaşlığına, işte akrabası, üstüne busuna. Ona iş zamanı atabilmek için gereğinde, işte gel bir çay içelim der. Niye? Çay içme değil. Onu tutmak biraz, ona ilgilenmek, ona bir şey anlatmak. Bu kişi ona iş zamanı atabilmek için onu bir kenara çeker, ona bir çay ısmarlarsa, bu çay parası da cihati ona giriyor. Nedir cihat yolu? En aşağı 1'e 700'den başlayı cihat. O kadar birisi istihabı vardı. Konuş her kelime Allah'ın cihada yürüyor. Bir insan ayağında bir yere gider. Bu ne? Bu da nefis cihat işte bu da. Yani ölmek şart değil. Bir insan ayağında bir yere gider, yürüyüp gider, arabaya gider, yorulup gider. Nedir bunlar? Hep bunlar da nefisle, mallarda cihat bunlar da. Zalüküm bunu yapmanız Allah Teala buyuruyor. Hayırün lüküm senin için çok daha hayırlı enkuntum ta'lemûn eğer bile bilseniz çünkü bir toplum cihadı terk etti mi o toplum zillette kalır. Aşağılanır o zafta Zaaftı oran kardeşler. Ancak toplum cihatla yani dinle hakim olmasıyla sağlanabilir. Vevla ya. eğer bilebilirsiniz Allah'a iman, Peygamber'e iman cihat yapmasın için daha hayırlı. E bir insan cihadı terk etse, bana dese kendi halinde eyyamcı olsa eyyamcı günce yaşamı yetinse her günü bir yaşam koştular kendine göre Kahvaltısını yapıyor, çayını demliyor, sigarasını tütsüyor efendim. İşine gidiyor, gazetini okuyor, maçları televizyonu seyrediyor, kanalları seyrediyor, günde yaşıyor. Peki sonuç ne olacak ama? Ölüm var ama azca ölüm var be. Ölüm var ya. Sana bakınız, insan dünyada belli yaşta kalamıyor dene sana. Şu anda kişi genç olabilir, sıhhatı olabilir, dinamik olabilir, yetki makam sahibi kişi olabilir. Ama bunlar zaman içerisinde ki bir zaman aracındayız. Zaman içerisinde hızla geçtiğimiz zamanla bağlı. Yani yaşlanmak da önlenemiyor muhtemelen. Ölüm önlenemiyor. Allah korusun böyle boşa geçen bir ömür. Ömür. Ama demek ki bir kimse İmanı kuvvettense Allah deyince kalbine bir ürperti olsa bir buyuruyor. İzâ zükürallâhu vecret kulübühüm İşte bu mühim gerçek mühim. Yani. İzâ zükürallâhu Allah ismi anılınca Ceneş-i İster kendi ansın, ister anılsın. Allah ismi anılca ceneş ...Rabb'ın âlimi mevr'i anılıyor. Kalbin bir ürperdi olacak be. Yani kalbi bir titrişim olacak. Kalbi bir duygu dalga mı olacak katte Allah deneceğini şahane. Eğer kalbi beton gibi, taş gibi duruyorsa... ...bu iman ne yazık ki... ...çok gafetlik işle alacağım. Hadi. Peki... ...bizim için daha hayırlı Allah için cihat etmek... ...yine sahip çıkmak dünyaya çalışmak. Bunun ne gibi bir karşılığı Ecri var acaba bizlere Allah yolunda katında ahirette. Ve'lhamuz evet. birleştiğim bizlere muhteremler Ya'firlikum <gülüyor> zunubekum aklımız Ya'fir <gülüyor> burada cizim var. Ya'firi <gülüyor> değil. Neden? Yukarıdaki şart var bunda. Eğer bunları yaparsanız şimdi canlısı geliyor. Allah tersi günahı affeder Mevla'mı bakınız. Hiç insafı hakkında değil. Kişi Allah için çalışıyor. Çabalıyor insan Allah için rica ediyor. Yani birbirine bir şey anlatayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Kişi para, canıyla, malıyla, bedeniyle kişiden bir şey yapmak istiyor kişi. Çarpıştığı kişi bu kişi böyle dolaşırken, çabalarken hiç bırakılan değil, Allah'ın günahlarını affediyor, bağışlıyor, siliyor. Günahlar dökülüyor, gidiyor. Zaten en büyük amaçlardır, istek, talep önce kulun günahlarının affolu bağışlanması. Günahlar kurtulmak. Yani günah ne olduğunu bilebilsek korkarız. Onu Ensemize bir arı konsa arkadan haber verse biri, Nasıl korkarız değil mi? Ama ağrı yine sakmasın. Değil. Gözümüze bir ufak toz basın, gözüm nasıl yanar gözümüz? Emin azı cemaatimiz, bak vallahi yemin değil cemaatimiz, gönüllerimizde günah kabullenmiyor aslında. Nasıl göz kabullenmiyor, bir ufak bir tozu, kabullenmiyor, ağrıyor, yaşlarıyor, maşları atmak istiyor, mutlaka atmak istiyor adamlar, kabullenmiyor. Emin ol cemaatimiz, Gönüllerimiz günahlara kabullenmiyor. Gönül daralıyor, sıkılıyor, bunalıyor. Ruhsa boğulma huya giriyor. Neden toplum bu hale geldi? Bir bu stresin kökünü nedir? Nedir bunun boğan kökü nedir? Günahlar mıdır? Günahlar. Kötü görüntüleri göz istemiyor onlar? Kötü sesleri kulak istemiyor. Bir şey tanıdı kö acı kötüyse ise dil onu istemiyor. Her duyu organı bir özelliği var. İşte insanın gönlü de günahları kabullenmiyor. Kul günah gödeşe kulda bunalım başlıyor işinden görürsün sıkılıyor. Kul daralıyor. Kul ruhsal bu hallere girmek Onlara giriyor. Böyle günahkar biri kimse Camide gelse camide sıkılır işte otur Bir de gün Cuma namazına gelenler var, Cuma'da Cuma Cuma'ya gelenler var. Bunlar ne yaparlar? Ezanı beklerler bunu dışarıda bekler ezanımlar. Şey giremezler. İşlerinde günah var, Gönüllerinde. Neden? E beş ayda kılmıyor zaten kendisi. Günahları var. Bunlar Cuma gelenler zamanla işte camiye mi giremezler? İşe erinirler. Camiye girince de ne yaparlar? Çıkması kolay olsun diye en arakaya otururlar. Çıkması kolay olsun nereden? Fars kılındı mı? Tamam. Sen cennetin şeyini elini aldı. Aldı. Hemen bir ne duan bir şey yapmadan patronu dışarı kaçmaya yapar işte. Bakın Bakın cemaat cemaatimiz. Günahkâ bir insan camide sıkılır. Kâbe gitsin kâbede sıkılır mu Ya kabir olacak onu alı kabirde? Kabirde işte ya işte kabir sıkmıyor ya kabir sıkması var ya işte olsa işte. mutlunda ruh sıkılacak yoksa kabir sıkması demek yani kabir toprak birleşmiyor orada kabirde ruh sıkılacak kabirde patlayacak ruh bununla girecek dünya da oluyor mu kişi bakıyorsun ne diyor evinde duramıyor yeni yapmış bir ev yeni daire almış kişi düşünür her şeyimdir konfor yerinde güzel ne diyor ay patlıyorum patlıyorum diyor. Balkona çıkıyor. Yok, dışarı çıkıyor. Gene yeter Dünyada böyle insan. Yani aziz cemaatimiz vallahi onlara acıma gerekiyor. Yeminle bak doğru değil ki elinde bir dışında olan bu yemin geliyor böyle geldi yani. Yani böyle insanlar ölünce bunlara acıma gerekiyor bunlar. O kabrine kalacaklar bunlar. Nasıl kalacaklar? Günahına götürmüş oraya. Ruh sıkılıyor bunu alıyor işte şey. İşte böyle bir insan cehalet girsin, cehalet sıkılır. Ama tacirlik giremeyecekler ama. Giremeyecek bunlar. İşte mevlam buraya bakının bir kimse Allah'ın dinini hakim kılmak için, yaymak için, insanları haramdan, günahtan, fuhuştan kurtamak için kimse çabalasa, çalışsa, parası malı orası orası kişi. Kişi bu işleri yaparken Allah'ın günahlarını hafifle siliyor, dökülüyor. Dökülüyor, tertemiz koyuyor. Ondan sonra tabarete cennet sonra giriyor. Ve'de herküm cennatim. Arkadan geliyor. Ondan sonra cennete giriş. Yani cennete günahıyla girilemiyor. Girilemiyor. Bu iş allah Teala, Mevla'nın bazı kula bazı bera verir bazı Mevla. Neden? Bazı has musibetler, o kullanın günahının affolmasına bir sebep oluyor. Hatta ölürken bile, Allah'ın bazı çok salih kulları bile bazen can çekiştirir çok. Neden? Onun biraz daha günahı kalmıştır, ona Mevla'nın son nefesine verir, can çekiştirir, o kulağıma da sabreder, günahın af sebep olur. Bu da yetmedi da bak kabir azabı. İşte. Kabir azabı, o da nedir? Günah bağışlanmasına sebeb oluyor. Yine bitmedi. Günah fazla. Mahşerde kalacak. Çok güneş altı yanacak. Yine affamadı. Saat köprüsü var. Saat köprüsü böyle. Saat köprüsünde e, günahkar orada geçemiyor köprü muhtemelenler. E, ben de çok zaman olur eskiden rüyamda mesela Ah bir, bir canavar bir şey beni saldıracak rüyamda kaçmak istiyorum kaçamıyorum bazen koşmak koşamıyorum bazen tabi herkes olan bir durumdur bu şimdi bakın azıcama cemaatimiz. insan rüyasında bazen kaçmak istiyor koşmak istiyor ama koşamıyor hastiken insana belirse şey. işte aynı durum sıratta olacak sarkımla olacak böyle günahkar kişi üzerine günahları yüklenmiş günahları kişi? Sırata geliyor. Geç bakalım burada. Başlıyor yok cennete giden. Tek yol. Tek yol. Tek yol. Şöyle geliyor oraya. İstiyor koşsun. Boşanları görüyor. Ama koşamıyor. Günahlar var. Ne mi koşamamak? Tabi cehennem alevi yukarı parlıyor. Yakıyor. günahları yakıyor. Böyle. İşte Mevla Mevla'nın kulunu affediyor, bağışlıyor. Sonra... وَذِخِلْكُمْ جَنَّاتِينَ Allah kudu elhamdülillah cennetlerine burada cennet geliyor cennet cennetin çoğulu sekiz cennet var hepinin ayrı bir özelliği var Rabbim kulunu cennetlerine girdiriyor Allah idhal ediyor tabi cennetlerin güzelliği hayaller sıkı güzellikleri var burada bir kaç sıfatı cennetine geliyor bir şu tecri min tat enhar. Nehir akıyor ağaçların altında. Cennetin güzelliği biri bu. Cennet ağaçlık yer. Ağaçlık. Nasıl ağaçların ağaçlar, var, ağaçlar var cemaatimiz? Tabi dünya benzemiyor. Ağaç var. Cennette hiçbir şey bir şeye bağlı bağımlı değil. Yani şu olması bu olmaz denemiyor. Cennette. Cennetin ağaçları da, onların da köklerin toprağa bağımlı değil Cennette. Allah acı ağaçlı yaratıyor. Bundan dolayı onun ağaçları kökleri yukarıda, dolu aşağıda. İnsan dalı lazım. Böyle. Meyveleri yaprak aşağıda. Ağaçlar büyük mü? Bir kimse at Allah, yüz sene koşsa. Bir ağacın gölgesini bitiremiyor. Bu da büyük ağaçlar. Üzerinde her çeşit meyveler her zaman hazır. Para yok. Budamak yok. Efendim şey işte ağaç çok büyük de nasıl onun meyvelerine meyvelerini Merdiğin var mı cennette? O da yok muhtemelen. Ne olacak? Oradaki ağaç insanın irade gücüne bağlanıyor bak. Orada buna bağlı, içine bağlı. ya var ya bizde. Bazı organa bize bağlı. Mesela göz kapat, bize bağlı bu şekilde. Bazı bağlı. Hatta aziz cemaatimiz her şeyin dünyada örneği vardır. Allah dostları ki bunlar evliya denir bunlar. Evliyalarını da makamlarına, rütbelerine göre onların da tasavvuf sahası genişler onların da. Mesela bizler bir tek bedenimize tam hakim olamazken, olamazken Allah dostu bir evli yolla çevresini etkileyebilir. Yani iadesine bağlıdır. İşte cennet öyle olacak. Kullanmış yatağına. Eşinin yanında efendinin sohbeti sevişiyorlar, gülüşüyorlar. Bir baklar ki ağacın üzerinde bir meyve öyle meyve ki hiç görünmeyen bir renk o kadar muhteşem şaşır bir renk kokusu geliyor öyle görüntüsü yatıyor adam o meyveyi istedi ayak kalkacak mı yok hayır ne yapacak irade irade anda ağacın üzerinde uzanacak yana gelecek yalvaracak ey Allah'ın dostu Ey mülüğün kolu kopar mene veriyecek bana. Onun kopacak oradan yani daha yenecek mutlaka. Yani cennette herkesinin mülkü o kişinin irade gücüne bağlanacak. Ona bağlanacak her cennette bana. Kişinin kendi organları gibi olacak. Cennette yaşayacak. Ve mesakine payı beten fi cennati adını diyor da. Köşte varlar sarayla köşler. Her insanın, herkesin arada bir köşkü saray olacak. Mesakine, meskenin çoğulu, tağ gibi beten, ter temiz, pak meskenler. En aşı 70 kat. Her katına 70 daire. Ama Mevlam bire bakınız. Mesakine tayyip tertemiz tertemiz patmesken. mesken. Şimdi dünya önce bakalım. Bir kişi çalıştı, çabaladı, işte hoş, borçlandı, başlandı bir daire aldı. Aldı halen ne gerekiyor? Gidip bakıyor ki önceki kişi bunu çok pis kullanmış. Bunu. İşi çok değil mi? Çok pisli. Badan olacak, camlar silecek, şu değişecek, bu değişecek, bayağı işi var. Yani bir kimse dünyada Yeni bir sıfırdan bir daire alsa bile yine işte işi var. Cennetteki köş saraylar insanın ebedi mülkü olacak ama her zaman ebedi tertemiz olacak bu mülkler. Dedim, cennette toz diye bir şey yok cennette. Cennette mikrop yok. Cennette sinek bile yok cennette alcam Yani cenneti köşkler... Hiç bir an tozlanmayacak, kirlenmeyecek, lekelmeyecek, bir şey olmayacak. Oran köşeleri de böyle ahşabet, oran mı falan değil ama doğal taşlardan, yakut, zümrüt, inci, mercan, gümüş, altından böyle gayet göz kamaştırıcı köşeler, şeffaf köşeler, yatağı hazır, divana hazır. Elbise doğal olacak de. Cennette elbise değişimi de yok. Kirlenmek yok. Terlemek yok muhteremler. Cennette yorulmak yok cennette. Cennette çalışmak da yok. Cennette çarşı pazar alışıyor yok cennette. Orada berber yok cennette. Yani cennette kimse orada tıraşlama ihtiyacı olmayacak cennette. Herkes nasıl cennete girip öyle kalacak. Saçlar doğal olacak saçlar. Ne saçın gerekecek, ne taranın kısaltılması gerekecek Cennette Cenette istenmeyen kıl omucu bedende olmayacak. Öyle bir cennet alacağım baktığında. Bir de Buna yanında o da herkes aynı yaşta sabit kalacak, herkes aynı kiloda sabit kalacak cennette bir baktığında. Aynı kiloda kalacak. Yemek için var. Kur'anı bulacak. külü veşrebu heniyen Hücre Rabbim kullarım yiyin, işin, yiyin işin bol bol bol o kadar bol, ne islam var efendim çok kere kilo alır mıyım acaba? yok muhtemelen orada hücre değişimi yok aynı hücre sabit kalacak ne zayıflama var ne kilo alma var mı muhtemelen peki ne olacak aldığın kadar ne olacak? Aldığımız gıda cemaatimiz bedenin atılacak. Görünmeyen bir gaz şeklinde. Ne kokusu olacak, ne rengi olacak, ne konu ter yapacak. Kul bunu olacak, hazmedilecek. Yani cennette bağırsaklar çalışmayacak azı cemaatimiz. İptal edecek onlar. E olur mu böyle bir şey, olur mu bu? E oluyor azı cemaatimiz. İşte ana kandaki yavru da öyle oluyor. Oğduruyor yine muturlan ve biraz açam gözümüz her mi? Ana karnındaki yavru jinin fetüs deniyor mu buna? Bu da ne oluyor? Ona can veriliyor, hayat veriliyor. Ananın doğuş sistemine bağlıyor, bağlanıyor. Ana kanından her şeyi alıyor oradan böyle. Gıda alıyor. Peki bunun artı umayım oluyor. Mu? Ne artı ne yapıyor? doğuş sistemine geri veriyor gene benişe. Yani ana karnındaki yavru orada, canlı olarak, aylarca yaşıyor orada, gıda alıyor. Ama onun orada başka çalışmıyor ama ya. İşin oraya? Pişti mi oraya ana karnına oraya. Tuvalet yorusun da bak. Allah bunu yaptığı işin mütremler. Bak. Dünyada böyle örneği var işte. Yüce kuyuda sayın Mevlana bak. Ana karnına yavru işimiz yapmıyor bir şey oraya yapmıyor bari. Ve demek cennette köşkler var da. Herkesin ebedi mülkü. Herkes hür Devlet yok orada. Kimse bir karışım yani. Ama herkesin orada günahı kalmadığı için kimse orada kötü niyet yok orada. Böyle. Herkes birini seviyorlar. Kardeşlik böyle, Siyah anlaşmalar, sohbetler, ziyaretler, oturmalar. Efendim işte oturur otur insan bıkmaz mı? Yorulmaz mı? Yer mi yok cennetten Boş Boştası sıfır kilo. Kıram hep sıfır kilo orada. Yaş çekmiyor yok orada böyle. Efendim gideceksin ziyarete. E, doğmuş mu olmuş var mı? Yok. Kendin gidiyorsun. Uçlara git. Serbest. Uç git kardeşler. Yani bir anda. E, böyle bir cennet Allah yaratmış azı cemaatimiz. Rabbim ona buyuruyor mu? Buna Allah Mevlam bunu buyuruyor bu şekilde. Kardeşler. Şu kısa ömür için değer mi acaba o atıp cehenneme değer mi acaba azı cemaatimiz? Önce kere bakalım. Bir önce geri bir bakalım bu dünyaya. Yani bizler toprak maddesiyken onların ayak altına çiğnerirken bizler dünyada başkaları vardı bu dünyada. Kimi vali, kimi paşa, kimi esnaf, kimi işçi, kama, kimi işçi, kimi bu. İdiler. Onların da çok gafildi. Ölümü hatırlamaz onlar da. Aralarında tartışmalar, kavgalar, dövüşler, savaşlar, kan dökmeler. Gidiyordu bir hayat. Anladın. Peki ne oldu Muhterem? Ne oldu, ne oldu? Sonuç ne oldu böyle, sonuç ne oldu böyle. Her biri Allah'ın tavsiye ettiği belirli yaşa gelince, ömür tükenince dünyayı bıraktı, aldı bu parçadan bir kefeni, mezar şekliyle gitti, şöyle gittiler şey. E bunlar bize örnek bunlar, bunlara görüyoruz bizler Muhteremler. Bunlara görür aldanmak olur mu ya demiyor? Neye aldıralım bizler? Niye azalım bizler. Zalik el ferçü azim. İşte ne yapıyor? En büyük kurtuluş budur. Hangisi? Günahattan af silinip temizlenip cenneti Cemalullah'a kavuşmak. Ebediyet alemi, sonsuzluk alemi. Sürekli mutluluk alemi. Bir ayet okşemiş Allah. Ve Ukrayna bunun başka bir şey daha var mukataba sizlere Mevlam veriyor kimlere imadenler Allah dinine çalışanlar için bir şey daha var. Tabi bu daha siz onu seversiniz Mevlam veriyor Yani sizin sevdiğiniz bir mükafat daha var. Nedir o da Nasrul Minallah ve Fetun Karib. Allah'ın size de yardımı ve yakın bir futuhat. Şimdi bakın azı cemaat Ne yapıyor bazıları? Evet, Mehdi gelecek mi be? Ne zaman Mehdi gelecek? Ne yapacak Mehdi sana gelip de? Ya sen yat yatağına tembel tembel efendim. sigara fosulda. Terörüzden baştan kanadan kanadan dolaş, ulaş. Kul kuruya araya kurtarsın. Allah'ın böyle bir yok azı cemaat Peygamber bir şey yapamazsın. Yapamaz bence. Benim şahkışı Mevlam. Hatta ayeti var yine Mamı Suresinde Melan buyuruyor: İn tensurullah yensurküm. Bak Allah gönderdi. eğer sizi Allah'ın dini yardım ederseniz, bu dine sahip çıkarsanız, din çalışırsanız, yensurküm. Allah size yardım eder. Ve bir müminin ve Melan sona bir Peygamberimize Habibim Efrem'im, sen bu iş yapan iminlere müjde ver. Yani hem dünyada Allah'ın yardımı gelecek. Müslümanlara bu ziyetten kurtulacaklarız cemaatim. İslam'a çalışırsak. Ne alekli İslam alemi geldi. İslam'a ne alekli İslam var? Neden? Cihad tek edildi. Din için çalışılmıyor. Allah için çalışılmıyor. Yani İslam'ın Orta belli körpülecek ülkeler ne oldular? Petrosi'nin şımarıları onları. İslam'a tebih bıraktılar bunlar. Çekil de el elinci daldı bunlar. İşte adı cemaatimiz. İslam'a çalışmamız gerekiyor muhterem. Çalışırsak Allah'ın bize vaat ediyor. Allah'ın yardımını neyecek muhterem. Zafer bizim ocağı cemaatimiz. Diller Fatiha.